Evet burası Açık Radyo 94.9 ve açıkradio.com'dan yayın yapıyoruz. Açık Gazete biraz önce de belirttiğimiz gibi bir konuğumuz var. Telefon hattımızda olacak. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Mesut Yeğen'le bu iletişim yayınlarının yeni yayınladığı Dersim raporu adlı bir çok özel baskı görüyoruz. Gizli ve zata mahsus olarak kayıt altında 100 adet basıldığı kapağında belirtilmiş. Yani, e, 1933 ya da 34 yılının ilk aylarında heyimlanan bir kitap var. Dersim raporu adını taşıyor. Onunla ilgili birazcık sohbet edeceğiz. Mesut Bey merhaba günaydın. Günaydın. Evet e, bu Dersim raporunu...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 geçiş olduğu gözüme çarptı. Ne dersiniz buna? Evet yani böyle bir şey söylenebilir. Dersin meselesinin algılanmasında ve halinde Osmanlı İdaresi'nin Cumhuriyet İdaresi'ne bir böyle yüklüce bir miras bıraktı ve Cumhuriyet İdaresi'nde hani bu mirası biraz tepe tepe kullandı söylenebilir. Doğru bir devamlılık diye böyle kesintisizlik mevcut ve fakat hani şeylerde kopukluklar da var. Onları evet. görmek gerekiyor. Şimdi e, kesinsizlikler meselesiyle hani başlarsak e, sizin de söylediğiniz üzere eee meselesinin halli için e, istihdam edilen araçlar aşağı yukarı Cumhuriyet ve Osmanlı'da çok farklılık gösteriyor. Cumhuriyetimde bildiği, anladığı esas olarak işte bizim artık literatürümüze yerleşmiş olan te'dip ve eee tenkil Yani bunlar da işte aslında tepelemek kısacası. Yani güç yoluyla tepeleme. Tedip edeplendirme. Edeplendirme, işte tenkilde tepelemek anlamına geliyor. Yani nakil kökünden gelmiyor. Gel, gel, ya, evet. Yanlış bir şey, yorum. Yani nakletmek değil, Te, tepelemek. Şimdi dolayısıyla bu açıdan bir benzerlik olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ama öte yandan önemli şeyler de var. Hani Süreksizlikler de var.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 Kolajını bize sunuyor. Burada baktığımızda... ...Cumhuriyet dönemiyle Osmanlı arasında... ...çok temel bir konuda süreksizlik var. O da şu. Osmanlı'nın son döneminde... ...işte ders ilgili... ...ne yapacağı sorusuna verilen... ...böyle cılızca bir yanıt... E, ...sünnileştirmektir. Nakşi'yi kılmaktır oraya. Ya da nakşi işte dergahlar, tekkeler kurmak... etrafına e, ...dersinin etrafındayken... E, Cumhuriyetin Tabii ki e, bu türden bir e, şey çağrıın yoktur onun bulduğu çağrı enerjisi Türkleştirmektir yani Osmanlı için Osmanlı'nın son dönemindeki delin ısılahhatçılar için e, dersinin esas olarak aleviliği meseleyken e, onu delin kendi yani, sünlüleştirmek yoluyla yani gidermek e, e, esas e, dein ki önlem olarak düşünülmüşken Cumhuriyetçiler için dersimin aleviliğinden ziyade e, kürtlüğü ya da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 eee Atatürk'te herhalde hastalık falan söz konusu ama bu hani Atatürk'ün bu işle hiç eee alakadar olmadığı vesaire anlamına gelmez çünkü çok yakın zamanda dersme ziyaretleri olmuştur. Şimdi ben demin ki konuya bir tekrar Lütfen. dönmek tabii, tabii, şöyle bir dediğim gibi bir süreksizlik var dediğin konuştuğumuz türden bu işte yani kullanılan şiddetin kapasitesine dair ya da hacmine dair hani bir iki rakam vermek isterim. Lütfen. Şimdi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 ortaya çıkan sonuç şudur ki 10 10.000'e yakın insan katlediliyor. Keza bir 10.000-15.000 insan da şey zorunlu isyana maruz bırakılıp Anadolu'nun batısına göçeriliyor. Dolayısıyla hani 40-50.000 kişinin yaşadığı bir havalinin aşağı yukarı 20.000'ini 20 katletmek ya da sürmeyip. Sürmeyip vasıtası da ortadan kaldırıyor. Yani bu tahmin edeceğiniz üzere biraz bir hacmi epey büyük bir şiddet. Dolayısıyla hani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 Hemen aynı zaman, yani aynı yıl 26 senesinde yine Vali Cemal Bey'in raporu daha mut edil bir dil önerir Dersin meselesinin halli için. Dolayısıyla Cumhuriyet eliti de kendi içerisinde bu mesele nasıl halledileceğine dair Hani çeşitli fikirler arz etmektedir. Ama hani 37-38'e baktığınızda galip gelen fikrin tabii ki... Bu Şükrü Kaya ya da deneyin ki işte Hamdi Bey'in fikri olduğu ortaya. Evet yani, Hamdi Bey yani bir mesela ıslahın e, boş bir hayalden ibaret. Doğru, bir hayali doğru. muhalden başka bir şey doğru. değildir demiş. Doğru. Ve ilginç bir şekilde de Musul meselesi kat'i bir neticeye bağlamamış olduğuna göre diyor. Daha fazla tehir ve tariki yani ertelemeye de tahammülü yoktur. Bir an doğru. evvel hal ve faslı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 En azından 1950 sonrasında baktığımızda e, Celal Bayar'ın yöntemi daha fazla kullanılmış gibidir. Tabii şey de şaşırtıcı. Yani Fevzi Çakmağ'ın e, normalde hmm. çok mülayim bir kişiliği olduğu falan da söylenir. Ama hmm. burada açıkça bir koloni yani resmen sömürge idarelerinin yetkilerini, idare, yüksek idare memurlarına verilmesi, hmm. kuvvetle Türkleştirilmeleri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 Ama başarıya ulaşamadığı söyleniyor. Fakat bu kitabın, yani bu raporun yayınlandığı tarihte daha nihai 37-38'deki operasyon yapılmamış. Onun yani. eli kulağında. Ondan sonra bir farklılık oluyor mu? Ne diyorsunuz? Nereden soruyor Yani bu 37'ye kadar olan Hı. tenkil ve tedip operasyonları Hı. ile Ondan sonra işte biraz önce de sözünü ettiğiniz 50 bin kişiden 10 bininin evet. sürülüp yani çok daha köklü bir şeyde hep evet. bu bombardıman. Anladım. Şimdi 37-38 tabii meseleyi aslında bir açıdan baktığımızda çözmüş oluyor. Fakat ona evet. biraz sonra geleyim yani niye evet, aslında bir açıdan çözmüş olduğuna. Tabii kısa bir hikayesini isterseniz aktarayım. Yani bu niye bu kadar geciktiği dersin meselesinin hallinin.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 hatta aslında Cumhuriyet'te bile gerçekleşmiyor. Bir sürü e, Osmanlı'da diyelim ki Dersim havalesine sızınmaya çalışıyor. Ama gerek coğrafyanın e, elvermezliği üzerinden gerekse 1877 Rus Harbi, 1914-1. Dünya Savaşı bunlar bir takım şeylere yol açıyor. Yani Ertelemelere yol açıyor evet. ve Dersim meselesinin çözümünü e, işte e, dolayısıyla hani biraz aslında Cumhuriyet'in eline bırakmış oluyor.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 belli ki burada böyle örgütlü falan bir isyan yok. Aksine Cumhuriyet adım adım dersimi kuşatıyor ve e, dersimi aslında teslim olmasını istiyor dersimin. E, onlar da buna bir bir şekilde dedim ki direnç gösteriyorlar ve aslında kışkırtılmış, biraz zorlanmış bir isyan e, söz konusu. Ve Dersim'de ve diğer Kürt isyanlarıyla benzemeyen bir tarzı da çok nihai hani çözümün biraz toptancı bir çözümün uygulandığı bir e, şey moment ya da e, nasıl bir vaka e, oluyor.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 eee ayrılmış ve her birinin kaçar aile halinde nerelere sürgün edileceği ne kadar varan çok ayrıntılı bir lahika adlı rapor var. Evet. Ne bunu nasıl yorumlamamızız?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 Bu e, bahsettiğim ikinci kitap tabii 38 sonrasına dair hani bilgileri devşirdiği için e, yerinden etmenin kapsamını daha şey gösterir. Orada 7000'in üzerinde insanın e, göçürüldüğünden bahsedilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. E, Jandarma umum komutanlığı raporu işte 347 aile herhalde de 10 kişi falan, işte dolayısıyla 3000 kişiyi falan yerinden etmeyi, hedef olarak önüne koymuşken isyanın sonrasında ya da 37-38 harekatının sonrasında 7.000 ile 12.000 insanın yerinden edildiği resmi raporlar tabii bu büyük ihtimalle gerçekte olan daha fazladır. 7 ile 12.000 arasında insanın yerinden edildiğini görüyoruz ve daha vahimi ya da hani enteresanı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 Türkçe'yi unutmuşlardır uzun süre konuşmadıkları için İran, İranlıların etkisine girmişlerdir evet. ama aslında kafalı biçimleri yuvarlak kafa bırak ise fal evet. geniş alın basık yüz filan diyor. Evet. Buna ne diyorsunuz? Yani 30'larda Türk milliyetçiliğinin ya da Türk idarecilerinin cumhuriyet elitinin ırkçılığa doğru bir sendelediği varittir yani ortadadır tabi.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 Fakat hani böyle biyolojik e, zeminde üretilen bir ayrımcılığı hani e, ayrımcılığı kast ediyorsa, ırkçılıkta. Bu itibarla çok Cumhuriyet siyasetinin dersin siyasete dahil olmak üzere çok ırkçı olduğunu söyleyemem. Etnisistir. Doğru. Etnisiz, evet. e, kültürel bazda Hani ayrımcıdır. Ama orada bile hani mesela Türkçe konuşulan bir aileye doğmuş olduktan sonra senin yedi ceddinde hani yedi ceddinin öncesinde ne var Cumhuriyet çok bunu merak etmez açıkçası. Hani bunu, bunu rahatlıkla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 gösteren ilginç raporları içeren bir kitapta bunu bu konuların üzerinde uzun süreden beri çalışmakta olan Mesut Yeğen'le konuşma fırsatında bulduk